Yirakçlarla ile aynı yapıyorum. Aynı, vokaller aynı vallaha. Aynı. Sadece vokaller mi? Gitarlar. Da, onu da, onu az yapıyorsun falan hepsini az mı? Ayni yapıyorum. Bir tek eksin var işte senin ya. Ne? Hayata bakış için. Dar. Yirakçı gibi geniş bir vizyonum yok ya. Ya da rakçıların biraz şeysi var ama o da olsun e geçim ya. Onun dışında zaman... ama tam olarak aynı yapıyorum. Ya fizik desen zaten bir rakçı. Ben ya yani fizik deyince, biyokimya deyince aklıma bir Teoman bir sen geliyor. Ama bütün bunlara rağmen aynı yapıyorsun ya. Aynı yapıyorum işte. Bence hani e, alt çizilmesi gereken şey bu. Vizyonun mu, darlığı falan değil. Aynı yapışım. Helalle hoş olsun da geçelim. Vay ölmeden aramıza döndüğünüz bizi mutlu etti bu sabah. Ya ben de öyle işte bir çukurlara gireyim. Çıkarabilecek girmedim. misin programı saat 10'a kadar? Bala çıkaracağım. Çünkü geçen hafta 9.30'da terk etmek zorunda kaldım. Biz de herhalde hmm. eridik modern sabahları tekrar gündeme getirmek için. Hmm. Fahiro 3 terk etti falan. Ama hafta sonu geldi aklımıza bu ile konuşurken. Yalnız ben çıkarken modern sabahlar benim için bitmiştir falan gibi bir laf etmedim. Ya ettiysem bile duymadık. Biz o sırada konuşuyor muyduk? <gülüyor> İniliyordu falan ya. Ben inim inim. Vese de inerdi. anlaşılmazdı. Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Evet. Sizden yaşça büyük olabilirim büyük Sesim de bir... yüksek çıkıyor olabilir <gülüyor> <gülüyor> Radyocu bir abiniz olarak söylüyorum artık Bunu öyle kabul edin lütfen bunu bir kenara yazın Burada biz yayına dinleyicilerle bağlanıyoruz İyi kötü muhabbetler ediyoruz Hı. Lütfen dinleyicilerinize karşı saygılı ve sevgili olun İkisiyle dikkat edin Çünkü günü gelir o dinleyicilerinizin sizin nelerinizi göreceği hiç belli olmaz ne konumlarda onları karşılayacağınız hiç belli olmaz. Şimdi e, yanılmıyorsam sen 3 hastanede oranı buranı göster. Oralarımı buralarımı göster. Kısa zaman içinde 3 hastanede oranı buranı gösterdi. gösterdi. gösterdi. Ayrıca yani korkum... doktor Taceddin'e ben e, affedersiniz bikini bölgemi gösterdim ya artık ben burada muma dönmüş bir adamımdır. Bundan sonra kime ne diyeceğimi hiç ben saygıda kusur eder. Fahir benim korkum tuturum. ne biliyor musun? Yani, yani laf söz çıkacak hakkında bu fahir hasta değil. Orasını burasını Hı -hı. göstererek çeşitli hastaneye giderek bundan zevk alıyor. İlgi çekmeye söylemiş. La, laf buralara gel. gelirse valla ne diyeceğimi bilemem ben. Valla işte iç çamaşırı kreasyonumuzu yettiği ölçüde hastanelerimizde Çünkü en son doktor tacitin senin evine kadar <gülüyor> geldiğini duydum ben. Öyle ben müptelası yaparım adamı bir kere Don'u gördü mü? Artık bırakamaz. Bu haftada bir, muhakkak bir bakacak artık. ay valla geçmiş olsun diyorum hepinize. Büyük geçmiş olsun. Doktor Ettin Bey'e de geçmiş olsun diyoruz. Büyük badire atlattı çünkü kendisi de. Müptela olmanın ucundan, ucundan döndü Ucundan döndü. Ucundan dedim. Ben dedim Doktor Ettin dedim. Yapma dedim. <gülüyor> Ama iyisin değil mi şimdi? İyiyim iyiyim. İyi. Ne yani verdiyse artık bana, bana, bana ne verdiyse artık. 5-6 ay idare ederdi. Bu zevk haftası. <gülüyor> <gülüyor> bu kaftan geçen hafta yaşadı. Tedavimi en güzel şekilde yapılmış olarak... ...artık aranızda dönmüş olmanın... ...gururunu yaşıyorum. Tatlı da demeni beklerdim doğrusu. <gülüyor> o zaman buyursunlar. Ay tatlı niyetine. Hafta sonu maç vardı dün. Maç vardı. Ne rezildi ya. Ne ben rezildi. maçı seyretmedim Herkes aynı şey söylüyor. Bütün gazeteler. Yavan. Yani bir kere zaten 0-0 bitmesinin... ...tatsızlığı var ortada. Değil mi? Yani bu... Yok, bu, bu kadar, kadar büyük bir derbi bir golle bir şeyle bitmesi lazım. Yani bir galibiyet verilecek. Yok şimdi yani öyle bir kural yok. Derbi de olsa, şey de olsa. Yani da. öyle tabii de beklenti ayrı bir şey yani. Ama yani sonuçta fut... bence şey oldu. Futbolcular dediler ki yani bu maçtan sonra konuşulacak bir şey olması lazım. Bu futbollu olmadı. Böyle şöyle olsun mu dediler. Yani işin şu kısmının farkında oldukları kesin. Sen de akşam iyisin, televizyon programı falan seyrettin diye ben düşünüyorum. Neyse çok farklı yorumlar da gelmiyordu Gerçi Nasıl? eğer yorumlarında bu noktaya geldiysen Ben sana programın hazır diyorum yani Güzel bir böyle televizyon bunu, programı bu senin... Ama kim yorumladı Yani şimdi o ben Bütün rıftbol bütün şey... bütün yorumcuları böyle dedi Sana da güzel bir gömlek, güzel bir kravat, ceket, pantolon karar... önemli değil Bel üstü görünecek şekilde ayarlayıp Güzel bir spor programı Rakçı olacaksın, spor yorumcusu olacaksın Rıdvan da böyle dediyse o zaman bunu iltifat kabul ederim Rıdvan da böyle dedi da mı böyle Aynen birebir dedi bunu Ulan bitmiştir o zaman artık. güzel gözükmek için, hoş görülmek için bir takım, yapılan bir takım artistikler dedi. Maç sırasında yapılan Hayır artistlik. maçtan sonra. Zaten çok çirkin futbol oldu dedi. Bildi onu zaten kadar... ben anladım. Bana böyle bir böyle futbol çirkin geldiği için. Gene <gülüyor> çok çirkin bir futbol vardı. Çok sıkıldım izlerken. Böyle konuşsam <gülüyor> acaba adamlar şey mi düşünüp, Bu adamın herhalde standartları çok yüksek. Futboldan bir zevk alamadım. <gülüyor> Vallahi öyle. Ben sana söyleyeyim ama kararını ver yani bir şekilde. Yolunu çizmen lazım. Yani Olurlar burada sonra. fotoğraflar var işte. Hmm. Şimdi bu Arda ile Sami yumruk yumruğa girerken 50 metre geride Roberto Carlos'ta Lincoln böyle sarılmışlar. Şu şu şu vaziyette omzunu atarak elleri birbirlerinin. Aynı karede ama bak. Aynı kare. Giriş sağ alt köşede Lincoln'le eee Roberto Carlos bele bele. 50 metrelerde sol üst köşedeki fotoğrafta da öbürlere bele bele. Onlar hakkında yani. konuşuyorlar ya çok garip. Ne konuşuyorlar acaba hakikaten ne kasıyor bunlar Şişt, falan diye baba konuşuyorlar. Baba baba ne acaba? yapıyor bak tipe bak yapma ya. Ya sonuçta bunlar profesyonel futbolcu. bunlar Tönör profesyonel Bahçen, Galatasaray nedir tam bilmiyorlar. Geliyorlar parayı vermişler. Oğlum canım ikisi de gidiyor, Brezilyalı şey diye konuşuyor. Şşş hafta sonu ne yapacaksın lan? Ne bileyim böyle bir kısımlar buluşurlar mı? Öyle konuşmalar geçiyor ne olacak? E, sonuçta ikisi de kaybetti daha galiba. Sonuçta ikisi bir durum de da var. Şampiyonluğu kaybettikleri yorumları yapılıyor. 8 puan var. Sivasspor'lu lider Sivasspor'lu aralarında ve kalan kaç hafta var bakayım? 34 7. Kalan da 7 hafta var ay evet. Oktay ne güzel söyledin. 7 haftalar. Bu biraz bu biraz zor diyor. Oktay Her Demirci rakamlarla konuşuyor. Bir de Volkan'ın bir hareketi var. Onu da yazmış herkes. En son bu Numan'ın yaptığı hareket var ya. Ne bileyim ben. Hocam Pascal şey yaptığı hareketi biliyorsundur canım. Pascal Numano. Evet. Tamam, ben de maçta Numan ne yaptı diye düşünüyorum. Oğlum numum hareketin diyorsun. işte onu tribünlere karşı yaptı falan filan diye böyle laflar var. Bir çekilişle belki, çekilişle belki hani bilet alanlardan biri çekilişle forma kazanacaktır öyle bir şey. Maç sonrasında mı? mı? <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray tribünlerine karşı. Olmaz böyle bir şey. <gülüyor> Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe forması verip daha da pekiştirelim. Bir anda da kavga oluyor. Ya öyle vallahi hakikaten Biraz çirkin tamam, olayların. Ama boşver dönmüş. Çirkin futbolu, çirkin şey. Biz de biz, biz, biz konuşmamıştık. On da konuşmuş olduk. tamam hmm, oldu. Tamam iyi. Hadi geçelim o zaman. Geçelim. Geç. Evet, CHP lideri Deniz Baykal'ın hayırlı olsun ziyareti sırasında e, ne kim bu? Ha, e, geldim, hayırlı olsun diye. Mersin'e gitmiş. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç'e e, e, hayırlı olsun ziyareti tam sırasında hafta sonu İbrahim Genç'in evi soyulmuş. Deniz Baykal ziyaret <gülüyor> ederken tam o saatlerde. O zaman ben istemiyorum. Biz yarın öbür gün taşınınca Deniz Baykal gelirse hayırlı olsun da. İstemiyorum yani. Evet. Egekayacan mesajını çok net bir şekilde ver. Egekayacan e, neler söyleyeceksinleri yeni yani taşınma Yani zaten Böyle bir şey istemiyorum. <gülüyor> Ama diyeceğim. zaten abi senin makamlı olmadığı için evinde gelecek ziyarete. Niye çalışma odası var artık yeni evde. Ha çalışma odasını makam... ziyaret ederken. Aa, makam odası ayarladın evde nihayet. Hı hı. Kendine ait Makam, misliğin. dolap ve ütü odası. <gülüyor> Hepsini bir araya getirdim. Çok güzel olmuş. Diğer odalara o zaman az şey koyacaksın. Çalışma odasına yüklen. Mal varlığı için. Diğer odalara az şey koyacaksın dedi. Birine Ali'ni koyacak. Birine <gülüyor> bürgeyi, bürgeyi koyacak, koyacak yani. Malvarlığı olarak ya mutfağa falan bir nöbetçi mi dikeceksin artık? Ne yapacaksın o yeni buzdolabını? Bir düşün bakalım. Ben malvarlığımı üstümde taşıyorum. <gülüyor> Bu arada İbrahim Genç'in, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç'in evine giren hırsız hiçbir şey bulamamış. Eee Vazgataya çalsaymış. Üst kat komşusundan 500 lira çalmış. Hemen oradan komşuya komşuya da girmiş anladığım kadarıyla ve not bırakmış başkanın evine. 5 kuruş paran yok, senden başkan olmaz demiş. Ha bir de biliyor kimin evine girdiğini. Tabi can bilmez bir tam Deniz Baykal ziyareti sırasında denk getirmiş işte. Ayarlamış. E i̇çeriden biridir. biridir i̇çeriden biridir o. Yalnız... bütün seçimde harcamıştığı parayı zaten o kadar yola gitmiştir yani ne kalacak cebinde para bu adamda da hiç kafa yokmuş ha bir Her ay şey, falan bekleseymiş düşüncesi vardı bir zamanlar böyle bir Çinli başkanından falan ee, bahsedilir işte adam bütün yakınlarını işe sokmuş falan başkan olduktan sonra da sonra şey demişler niye laf söz olmaz mı falan adam kendi akrabalarını zengin edemedi bundan başkan olmaz diye düşünmesinler diye böyle bir şey hakikaten hırsızın zihniyeti işte ulan bunun para bu nasıl başkat falan diyerek sinirlenen bir hırsıza bence, bence belediyete bir iş <gülüyor> verilmesi lazım yani. Bence senin var ya yetenin çok giderek artık ben korkuyorum yani. o makam odasının hakkını verecek gibi geliyor bana ne, da ne konularda B Baya bana Hayır, Baya, hırsızlık konusunda Doktorlandı... da ya, süper şeylerim var yani elini attığın dalda başarılı olacağını inanmaya bence başladım ben çünkü işin özünü e, fark etme konusunda başarılıyımdır mesela hiç bilmediğim bir konu söyleyeyim bana mesela reklamcılık Reklamcılık. Mesela reklamcılıkta da olay nedir biliyor musun? Enteresan bir slogan. Mesela kalem reklamı. Hani bu kalemle yazabilirsiniz. Atıyorum mesela. Yani bu sıkıcı bir slogan. Enteresan slogan. Yaz babam yaz. Mesela. Yani o kalem satışları patladı işte. Patladı işte. işte. Şu anda patladı. Krize rağmen. Krize patladım. rağmen. Bunu da İngilizceye fire çevirir benim bildiğim kadarıyla. Ee, krize rağmen. All, Oldu crisis. <gülüyor> <Oldu, oldu, kriziz. gülüyor> Doğru. Ondan sonra Deniz Baykal'ı aramış. İbrahim genç yeni şey belediye başkanı. Ya başkanım böyle böyle bir şey oldu siz gittikten sonra falan diye. Ha. Ondan sonra herkes birbirine başkanım diye mi itibar ediyor? Tabii canım hani çok herkes başkan. Ya. Ondan sonra Baykal da hırsız yanlış eve girmiş CHP'li belediye başkanı evinde paraları gezer. Diğer belediye başkanları <gülüyor> danışmanlarının <gülüyor> evinde. Levent Kırca CHP'nin <gülüyor> başına mı geçti? Hayır ya işte metin yazarı falan mı? Hani bu Obama'nın metin yazarı var ya belki <gülüyor> hani öyle bir şey mi oldu bilmiyorum. Ay Deniz Baykal'ın yeni metin yazarı. <gülüyor> Levent Koca inanılmaz. Ding ding ding. <gülüyor> böyle bir şey. <gülüyor> Ama böyle bir şey olun, Bizim onun sonunda bir melodi falan koymamız lazım. Ege. O kadar geçmiş olsun. <gülüyor> Yok dengeleriyle hiç alamayacağım. <gülüyor> Kusura bakmayın. First köpek belli oldu. Amerika'da aylardır merakla beklenen yarın Beyaz Saray'a teslim ediliyormuş. <gülüyor> First köpek. <gülüyor> first köpek ne ya tamam. bir akbaş veremedik ya çok güzel olacaktı ne akbaş vereceğim ya teslimattan önce şeyim olsaydı güzel güzel verecektik suyu. mabeli değil mabeli. mi mabeli ama bekletti bekletti küçük köpek alacak diye bekliyoruz işte Vallahi alıyormuş geç kaldım Yarın... ya da alır tabi 8 abi bizimki oldu dana kadar su Neyini tazısı diyeceğim? mı bakayım ne bu su pazısı ne su tazısı bilmiyorum ya yok ne bunun şeyi cinsi bamboş ver neye benziyor böyle ufak tefek işte, minyon siyah Böyle biraz kabarık tüylü. Ha ensesine vur lokmasını al tamam o cinsi biliyorum. Kızları gel maliye ve Sasha e, senatör Ted Kennedy'nin hediyesi olan ha su köpeği evet doğru Portekiz su köpeği. Ha. Su köpeği. Su tazısı. Su yok, tazısı yok. su köpeği diye yazmışlar. Ondan sonra ünlü blues müzisyeni Bo Diddley'den esinlenerek Bo ismini vermişler. Bu köpekler bir önce 20 kiloya ulaşıyormuş ona göre herhalde. Maşallahı var diyorlar. <gülüyor> Yalnız hafta sonu dedik biz bir köpek gördüm bu buldok var ya Hı -hı. bildiğimiz buldok ama baksırlar gibi değil. Evet. Ben bu kadar çirkin bir köpeği hayatımda görmedim kısa bacaklı zaten sırf kafa bu hayvan dediğin o kafa da e hani. E sen de şu anda öylesine Ege. Kafa dediğin. Sana de, kimse bir şey diyor mu? De, desinler ben bana seni görünce o kadar sadece... çok eleştiriyorlar ki beni saçını şöyle yap böyle yap köpeği eleştiremiyorsun. Bir surat Böyle yamaklar bir şeyler yani sırf kafaysan kafaya bir şey yap değil mi güzellik yap. Ve şeyi düşündüm yani insan hani mesela e, yavrusunu şey diye düşünüyor seviyor ya ne olursa olsun seviyor kendi yavrunu yani seçemiyorsun sepetten. Egeden <gülüyor> bir atasözü kuzguna yavrusu hoş gelir ha. diyor. Ama o köpek öyle değil ki bunun belli yani bu ne kadar çirkin olacak? hemen yanındaki güzel köpeği alsana. Canım e, bazısı kendi güzelliğini... seven mi vardı Bazısı çirkin sever bazısı da... Genç kızlarda vardır ya mesela çok güzel kızların... Yakın arkadaşları çirkin olur. Kendi güzelliğini ön plana çıkarmak için... Böyle bir tezatlıktan yararlanmak Sonra Ying ve yang yani. Atalarımız ne demiş? Ying and yang. Atalar, atalarımız ne ninja soyundan gelir. <gülüyor> ve İngilizce ninja <bilen> ninjalardı. İlk <gülüyor> atalarım... İngilizce kursuna gitmişlerdi belediyenin açtığı... <gülüyor> Oradan. <gülüyor> Aa, 55 santim boyu. Ha de. Yetişkin tür, boyu ama. 55 santim nedir? 55 kadar mı? Ne benim kadar ya? Benimkinden küçük ya. Benimki şu hali zaten 25 kilo. Köpeğin boyu neye göre ölçülüyor? Yani burundan kuyruğa kadar Yerden mı? Yerden yüksekliği yoksa... yoksa hakikaten. Yani. E o omuz yok. yüksekliği olarak adlandırılır ablam ne hangisi yani? Baten... Kuyruk sokumuna kadar olan baştan buruna. da Burunda, öyle mi? Evet. Hmm. Yükseklik diye bir şey var mı? Yok. Var. Yükseklik dedi işte omuz yüksekliği. yetişkin ağırlığı 20 kilo. Rengi ya. siyah, gövde beyaz, göğüs ve pati. Tüyleri alerji yapmıyor. Ha, tamam. Süper. Özellikleri. Özellikleri. <gülüyor> ne bu ya? Bir paragraf özellik yazılmış. Motor gücü. 3. <gülüyor> o... Oynasak ya ondan ne kadar zevkli olur ya. Güzel bir bif vardı ya. Motor gücü. Senin var mıydı evde şey serin kuartet serin? Benim neler vardı? Bir tane savaş araçları vardı, bir uçaklar vardı, yarış arabaları vardı. Biz durumumuz iyiydi. Bana türlü türlü kart almışlardı. Bana bende <gülüyor> deniz araçları vardı ya. En zevkli soydu. Motorlu. Şili bandıralı bir gemi vardı. Hepsini alıyordu. <gülüyor> personel hacmi var mıydı? Personel hacmi mi? Haha <gülüyor> nedir bu o personelin araçla, hacmi? O personel hacmi sorulur. Esas radyonun ilk yıllarında siz biliyor musunuz onu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Radyo kimlikleri çıkmıştı. Ondan sonra böyle fotoğraflı kimlikler vardı hmm. <gülüyor> Biz onlarla oynuyorduk Evet <gülüyor> vardı Çok evet. zevkliydi Büceha vardı bir tane yani şey, Şeyle kazanırdı o <gülüyor> Kimlikle oyla kazanırdı Hepsini alırdı Onu yetişen yoktu 44 ve mi, 45 miydi neydi Büceha kartını gösterici Yaştan da tutuyordu Şeyden de tutuyordum. <gülüyor> maşallah gece maşallah <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gençlerin genç radycilerin hiç böyle evresi yok. Hakkaten çok ya. Yani. <gülüyor> Halbuki gitse de internet gitse de bir kere bir otobüslere binebilir izni alsa bütün kartları toplar radyo içinde. Değil mi? Öyle bir öyle bir şey olur yani. Otobüslere binemez kartlarını Tabii. alır, ezer. Efendim, hem, hem, kartları aram, ezer, aram, ezer aram, hem ezer bizi ezer bu arada. otobüslere binen ilk radyo personelini ben buradan Size ot otobüslerin binmesini bekliyorum yani. Bugün binemiyorsunuz ya ot otobüslerine. Yarın öbür gün sizi ot otobüsler bütün Ott'un içinde dolaştıracak. Çok güzel bir planım var. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Dur şu reklamları dinleyeyim de ondan sonra. Günaydın. Günay ay ay -dın dın dın dın. günay ay ay, -ay program modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 2.41 oldu saat. Günü gazetelerde bakıyoruz buyursunlar efendim. Oktaycığım istersen kendime döneyim hemen. <gülüyor> buyurun. Kendi içsel yolculuğunda sizi deve güreşlerine götüreceğim. Çanakkale'de Mürsel Gönül çamur adını verdiği devesine jübile güreşi yaptırdı. 20 yıldır birçok güre güreşte şampiyon olan Çamur son güreşini de sahibinin yeni aldığı Gönülcan adlı deveye yaptı. Jübile güreşinde kaybeden Çamur meydanlara veda etti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Kestiler mi? <gülüyor> sucuk yaptılar. Daha doğrusu e, şöyle söyleyeyim yapacaklar. E, i̇şte sahibi şey demiş artık yaşlarında performansı düştü. Bundan sonra gönüş, güreşlere gönül canla katılacağım. E, çamuru da sucuğa göndereceğim demiş. E, hayırlısı olsun. Güzel bir şey. Sucuğa göndermek diye bir şey mi var? Tabii canım. Abi bu güreşçi develer de şey diye konuşuyorlar. Al var ya kara... ...para sucuğa gitmiş geçen hafta falan diye konuşuyorlardır. Yani bu şey gibi düşün... ...kariyer planlamasında... ...bir insanın ulaşabileceği en üst... Şampiyonluk ve sucuk. Şampiyonluk sucuğa ve, giden yol şampiyonluktan e, geçer. Yani bundan daha güzel bir şey de... E, ...gerçi bir deveden... ...develeri sucuk yaptıklarını bilmiyordum ben ya. Ben alıyorum o kadar sucuk... ...hatta dün de aldım o kadar... ...yüzde yüz deve eti falan hiç... Ya, yazıyor mu ya? Develer... Deve, deve, deve, oktay, deve... <gülüyor> Çünkü mesela şeyde hindi de yazıyor ya... ...deve de öyle bir şey yok değil mi yazmıyor. Deve herhalde kasap sucuğu olarak... ...sahibine geri dönüyordur. Siz de edersiniz ya kasap sucuğu çok lezzetli oluyor. Demek ki meret içinde deve olunca... ...bir güzel oluyor. Yazık ya deve kariyeri zor yani. Şimdi öyle... ...çölde yük taşıma diye bir şey yok herhalde... ...deveyle. Yok. Ya he? turistleri... Sırtını kaldırıp indirme gibi böyle sıkıcı bir iş var. Ya güreş gibi böyle... Ee, meşakkatli. Meşakkatli ama aynı zamanda... Veya sosyal ip, getirisi yüksek bir şey var. Ama dön dolaş. yolunda... Tamam tamam tamam Allah seni kim aldı içeri? Güney program modern <gülüyor> sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Susmadık susturamayacaklar. <gülüyor> Üstümüze köpekleri salsalarda... <gülüyor> evet Ben o zaman hemen içsel yolculuğuma dönüyorum. <gülüyor> Fahir sucuğa mı göndersek, dersek mobilya. öyle yapsak fena olmayacak ya. Sucuğa gider mi bunlar? Bu gider gider. Bence gider. <gülüyor> yazıyor mu acaba köpekler sucuk olur üzerinde mesela hindi falan yazıyor ya. <gülüyor> ya Çin sucuğu olur yani gayet güzel meraklısı var mı? Çin Tayvanı falan selamlar. Balıkçı bunu. şey der ya balık verken bu tavaya gelir abi falan di. <gülüyor> sucuğa gider mi? Diye. Deve alırken aklınızda sucuğa gider mi? <gülüyor> Vallahi bir adamın domuz çiftliği varmıştı adamı kapatmışlar çiftliği Almanya insan hakları mahkemesine başvuracakmış Kırıkkale'de bir adamın niye domuz kapatmışlar çiftliği. domuz çiftliği İşte domuzları beslemiyor diye yok efendim çok fazla domuz var diye bilmem ne diye 43 bin lira cezaymiş zamanında şimdi bugün öyle bir şey vardı öyle beslemiyorsa psikopatlık yapıyorsa kapatsınlar tabii ben tavuk çiftliği kur kurdum acıpkı <gülüyor> ne <O çiftliği gülüyor> bir şey var canım mi? bilmem kaç ton Şeyi varmış domuz eti gönderiyormuş yurt dışına. Göndersin de beslemesi o... beslemesi neyi gönderecek bu adam? E niye kapatmışlar? Yalan mı atmışlar? Rahatsız mı olmuşlar? Tabii canım. Adam, ya, bu adam ondan muzdarip zaten. Kokuyor ya kokuyor. Bu arada Polonya'da bir hayvanat bahçesine yeni getirilen fil. Ha. 4 yaşındaki bir fil. Poznan'da. Sucağa mı gitti? Yapma artık. Orta, <gülüyor> yeter içim dışım sucuk. Yok sucağa gitmedi de. Dişi fillerin olduğu yere değil. Erkek fillerin olduğu yerlere meylettiği için... Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından kınanmış. Ne yani kınıyorlar hiç... ya Fil'in özel hayatına niye müdahale ediyor? Zaten her şeyini seyirci, izleyici önünde yaşıyor. Biraz da yani o hayvanat bahçesinin kapandığı dakikalarda gidip istediği gibi dolaşmak yok mu film? Avrupa'nın en büyük hayvanat bahçesini kurduk. Oraya da getirdiğimiz 4 yaşındaki fil eşcinsel çıktı. Ben bunu kaldıramam demiş. Hayvanat bahçesinin homofobik yetkilisi. <gülüyor> Anladığım kadarıyla. Sonra bir fil uzmanı da demiş ki 7 yaşında fillerin cinsel kimlikleri oturuyor. Bu fil için henüz erken oyun oynamak istiyor demiş. <gülüyor> 7 yaşına kadar hiçbir numarası yok mu pillerin? Yok öyleymiş valla. Ama Senden, fil desinler cinsellikle oyun olmaz diye. Cinsellik çok tehlikeli bir silahtır. Elde de patlayabilir. Ortaokul yıllarında. <gülüyor> Hayvanlar alemi durulmuyor yani. Hayvanlar alemi mi sadece? Oktay masal dünyası da kaynağı. En son bak Ege'cim sen ebeveynsin. Lütfen çocuğuna pamuk prensesten uzak dur. Zira pamuk prenses çocuklara zararlı olduğu ortaya çıktı. E ee, Kanada'daki bir e, üniversitedeki araştırmacılar 47 çizgi filmi inceledi. Şimdi uzmanlar Pinokyo, Tavuk Prenses, Robin Hood ve Uyuyan Güzel gibi çizgi filmler... Bez bebek yok mu Fahir. Bez bebek yok ablam. Ben. Bez bebek yok maalesef. Tamam. Bez bebek ne be? Var ya işte televizyon televizyon dizisi. T sevgili Tan'ın oynadığı dizi. Sevgili Tan dediğin Sevgili Tan sağ mü? <gülüyor> Başka Aa. bir Tan söyle Fahir. <gülüyor> ee... Tan Bak. <gülüyor> cevabını aldı. Şimdi bu çizgi filmlerde yetişkin karakterler küçüklere kötü davranışlar sergiliyor hmm. ama kahramanların çok iyi niyetli olması hayır için... kapıda korkunç bir şey var <gülüyor> evet kapıda korkunç bir şey var dedi. <gülüyor> Neymiş o ya? Gölgen görünüyor ya Ne çıktı? Hürriyet mi satılıyor? Aynı benim rüyamdaki gibi. konuyla ilgili son bir gelişme varmış. Gök... Gökmen'den bir onu dinleyelim ben ya gelişme vermem. önemli bu çizgi. O şirket. zaman hadi Gökmencim. Önemli bu. Gökmenciğim gel. Sen plaşa berfonumuzu bir gir Ege. Güneşaberimizi hazırlayalım. Günaydın. Günay aydın ay, dın aydın. Sizsiniz. Sponsorun sunduğu modern savalar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler ilerleyen dakikalarda davet eder kazanma şansınız var. 26. Ankara Müzik Festivali 4-30 Haziran tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşiyor. Bu festival kapsamında Emrah Alıcı'nın Ankaralı müzisyenlerle buluştuğu bir gece de var. 23 Nisan'da 30 kahramanede e, gerçekleşecek bu gecede ve bu gecenin davet ederi bekliyor. Geçen seyrisi sunmuştuk geceyi. Hı -hı, Çok da güzel bir geceydi. Biz de güzel sunmuştuk. Yaptığım. <gülüyor> böyle oldu da oldu? Niye ya oldu? Işte. 23 Nisan'a denk geldi ondan mı acaba hani böyle? Şimdi Ank Emrah Halıcı ve Ankara müzisyenleri ya, evet. Biz birkaç kere Ankaralı müzisyenler dedik ya. Hı. Orada galiba bir biraz Orada mı hata yap? bir yapıyorsun? huzursuzluk olmuş. Bize de çok yansımadı ama hani Hı. biz An Ankara müzisyeniz ama Ankaralı değiliz falan, falan diye. Suna canım canları sağsun ne olacak? Tabii canım yani. Biz buradan da sunumumuzu yaparız. Biz üstümüze düşeni ne görev verilirse onu yapmaya gücü, hazırız. Hayır, etmeden yaparız. Doğru söylüyorsun. Falan. Görev adamı Modern Sabahlar iş başında. Buyurun. O zaman biz de o gecede yerel bir kısmı o gece yerel sahne alacak. İsimleri sayalım burada. Ankara müzisyenlerini listeleyelim Modern Sabahlar'da. Telefonumuz 210 30 30 23 Nisan'da Otukak'ta gerçekleşecek Dolacı ve Ankara Müzisyenleri Gecesi'ne davetiyeler veriyoruz. Ankara müzisyenlerini soruyoruz. Ankara müzisyen de olabilir. Ankara müzisyen de olabilir. Ee, fark etmiyor artık hangisi bize sunuculuğun yolunu açacaksa. Gerçi o gece sunuculuktan aldığınız para da yani hatırlı sayılır bir meblaydı. Tabii canım. Yani benim ağzımdaki bütün altın dişler o geceden kalma. Tamam yani bugün söküp yerler... söküp harcamaya <gülüyor> başlayacağız. Devamlı olur diye sen ilk Çünkü ilk gelen parayı dişe yatırmıştın Sonrası masraflarım için yani. falan filan diye düşünmüştün Ama devamı olmadı Ayakkabıyla pantolona yatırdık Oradan çok randıman alamadık bilemedik yani Sen de aslında doğru yani bir sonraki olsaydı O ayakkabıyla pantolonla bir sonraki sunuculuk Şeyinde giyecekti Fahir i̇şte. Yani bütün planımızı aslında ikincisinin olmaması bozdu. bozdu Hakikaten öyle Neyse canım artık kırılacak şey Benim yok. bende kırgınlık yok Tatlı bir şey var Ha, yani bir küskünlük. Hayır. Sitem. Yalnızca sitem. Telefonumuz 210-30-30. Ankaralı müzisyenleri soruyor sevgili dinleyiciler. Rakçısı da olur, cazcısı da olur. Ankaralı Turgut'u da olur. Yani müzisyen deyince Türk müziğine çok etkili Hizmet olan iki etmiş, insan var yani. Izliyorsun. Ankaralı Turgut. Onlardan bir tanesi. Bir tane daha aklıma geliyor. Onu söylemeyelim. Belki dinleyicilerimizin aklına gelir. Yani müzik tarzı yaratan insanlar aslında burada beğenin beğenmeyin. O yüzden enteresan isimlerle karşı karşıya kalacağız gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İskender Ali. İskender Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Arabada işte işe, işimi bıraktım. Diğer listedeki görevleri yerine getirmek için yoldayım. Ne işleriniz var? Biraz anlatsanıza bize. Peki işte bir kilo peynir, iki kilo <gülüyor> patates, taze soğan, tere almayı unutma. Bir kilo Hakikaten... peynir mi alıyorsunuz siz eve? Evet. Kaç yapalım. kişisiniz İskender Bey siz? Dört. Dört. Yenir canım bir, bir kilo peynir. Bir kilo peynir ha, dediğin ha, nedir ki? Bir, nedir ki yani vallahi. Genelde hafta sonu yapılır böyle alışverişler. tereme mere. Yani ne bileyim pazarı kaçırdık. <gülüyor> uyuyakaldık. Sizin? Yeni şarkınızı dinlemediğimiz için kalkamadık yataktan. Ay Allah. <gülüyor> Canı sağ, Macera dolu bir gün sizi bekliyor İskender Bey ya anladığım sormayın, kadarıyla. Sormayın, sormayın. Sadece Peki. pazarı kaçırmamış, keyfi de kaçmış adamın. Böyle... Ya sonra ben dedim o kadar ama işte ay biraz daha işte çay içelim, kahve içelim derken pazar kaçırır. Bir de arkadaşlar geldi. Lanet olsun ama <gülüyor> Ne güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> Başka çok bu... heyecanlı bir hayatınız var İskender Bey. E tabi şimdi eşimin 3 tane bayan arkadaşı geldi çok heyecanlı oldu orada. Sevmediğiniz arkadaşlarım siz sevmiyor musunuz? Çok sevdiğim arkadaşlarım hepsi OTTİ'den. Ee? Ondan sonra ay o ay anılarımız ay şuydu ay buydu derken. Hep aylım aylımı konuşuyorlar <gülüyor> bunları. herhalde. Canım sorma nasıl ay hem de. Bir süre sonra siz de aylamaya başladınız esas keyfiniz ondan kaçtı sanırım. <gülüyor> yani siz evet, daha işte şimdi evet, de yaptım. Şimdi kızlar içer misiniz filan demeye başladım ben de hemen yani gittim toparladım kendimi orada bir işte. Ha bir kimlik bunalımı yaşıyorsunuz şu anda. Yani sorma Victor Victoria'ya döneceğim yakında. Peyniri alın eşiniz yerine gelsin. Siz 4 kişi diye eşinizin arkadaşları ve eşiniz olarak mı peynir alıyorsunuz yani onlara mı alıyorsunuz? Hayır canım onlardan bir şey kalmadı da şimdi yeni bir şey alıyorum. Bir kalıp, bir kalıp peynir yiyorlar bir deme tere <gülüyor> yiyorlar ya oturuyorca. Ya yani sorma. Ay manzara da güzelmiş. Ay bilmem neymiş. Bak ben de ay demeye başladım. Ya ay hatırlar hatırlamaz ay diyorum ya. Güzel mi manzara? Boşverin ayı. Yani evet. Fena A, maz... değil güzel. Güzel mi? Nereden bir abi? limon, tere, Ev güney Beyliğe cephe mi? Onu söyleyin siz İskender Bey. Efendim? Güney cephe mi Güney cephe güney. Doğru adresdesiniz. Vallahi sıcak oluyor. Peki efendim cevabınızı <gülüyor> alalım hemen. Eee... Bizim eski arkadaşlarımızdan daha doğrusu bir arkadaşımın arkadaşı Yeşim Salkım. Yeşim Salkım. Evet, Ankara mı Yeşim Salkım? Ankara'lı evet. Koca Kaka'yı Mimarki Yemal Yücesi'nden. Aaa hmm. öyle tenisesi. mi? Benim mezun olduğum lise. Nerede? Kimin arkadaşının arkadaşı? <gülüyor> ne yapacaksın Yeşim Salkım öyle mi gittin? <gülüyor> Hayır benim de vardı Yeşim Salkım'ın ilk eşidir benim tanıdığım biri de. Acaba o mu diye şey yaptın? Yok Çiğdemci bir arkadaşımız evet. vardı. O, o. Peki efendim çok teşekkürler Eskender ve geçmiş olsun. Sağ olun. Bu arada 26. Ankara Müzik Festivali diye verdin. Evet abi şu 10. anda. 10. Ottü Sanat Festivali. Ne o adamsın ya. Şu anda bilgisayarıma gelen bir uyarı mesajıyla ben de anladım ki. Bilgisayarı değil. pano var pano. pano 10. 30 Sanat Festivali kapsamında gerçekleşiyor. Olsun canım 26. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde basın spon Kardeşim sanat değil mi bu? Ha o festival ha, ha bu, bu festival. festival yani. Günaydın efendim. Günaydın dedik ama değil mi? <gülüyor> ne mobil mi arıyor falı ne, ne böyle insan konuşuyorsun Yarın ya. öbür gün oranın buranı Hı. görecek bir doktorda olabilir falan. doğru ya ben, ben kimlik bununumu yaşamaya başladım merhaba ben. efendim kimle görüşüyoruz hayda madem konuşmayacaksın niye dinliyorsunuz bir değil iki değil telefonlar ardı ardı <gülüyor> kapanmaya başladı günaydın efendim Alo. merhaba efendim merhaba kimle görüşüyoruz Ebru Ebru hanım hoş geldiniz neredesiniz şu an trafikte mi Valla çok kötü bir trafikteyim, Konya yolundayım, işe geç kaldım, hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. İşiniz bırakmıyor mu sizi? Efendim? Eşiniz... İşiniz bırakmıyor mu? Yok ya, e eşiniz... işimiz, tek başınayım. Hadi ya, ay yazık. Hayatta bir başına tutunma mücadelesi veriyor Ebru. Tek başına, evet hayatımıza mücadele veriyor. Dindik ver. ayakta. Evet. Kaç yaşındasın Ebru? 35. 35 yaşında <gülüyor> ve hala dimdik. Yıl, yılların cömert <gülüyor> davrandığı <gülüyor> bir dinleyicimiz belli peynire tereyi kendi başına almak zorunda ama tabii, yine tabii. de dimdük peki efendim Ebru Hanım alalım cevabınızı grup 84 grup 84 aa doğru çok teşekkürler efendim görüşmek üzere sen şey yaptın siz... ne yaptı ne oldu? biraz camdan düştü camdan attı ya. Kırdı, kırdınız işte Ebru Hanım'ı neyini kırdık ya ne bileyim birden öyle veda etmeden falan kapattı Herhalde. Ben koniyomda daha hızlı, hızlı gidiyorum diyor ya. Ya şey herhalde trafikle ilgili bir şey. 84 de tepeli değil mi grup? Grup 84 miydi o grubun? ilk ismi? Grup 84. 84 falan. Ondan Yok, sonra 84 oldu. Hmm. Ondan sonra aldılar başılarını yürüdüler adam. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ankara müzisyenlerini saymaya devam ediyoruz telefonumuz Hayır. 210 30 30 ne çok Ankara'lı müzisyen varmış bak geçim salkım 84 daha neler duyacağız yani grup olarak söyleyince işte dörder dörder gidiyor <gülüyor> o açıdan şanssız ve günaydın efendim günaydın günaydın kimle görüşüyoruz kimle görüşüyoruz kim vardı derdiniz acaba kariyerini bitirmek üzere olduğunuz <gülüyor> için bir saniye doktor tacir dikol ama aman efendim kahramanım <gülüyor> Taceddin Bey sesinizi duyar duymaz Fahir sıyırdı biraz. Vallahi bütün arkadaşlarım da sıyırmış durumdalar. Herkes beni diyor Fahir'in bikini bölgesiyle ilişkini anlat bakalım buna eşim de dahil. Onu, fahir'in sıyırması değişik tabii. <gülüyor> siz <gülüyor> anlatınca bir <gülüyor> şey oluyor mu? Yani gerekli, siz istediğiniz etkiyi alabiliyor musunuz Doktor Taceddin? kimden? Yani karşıdakinden. Anlatan güzel tepki veriyor mu? <gülüyor> ne, Do Doktor Tahçettin böyle. Varya, ya bele, bele beleydi, <gülüyor> va, beleydi. Dedi. Bir daha anlat, bir daha anlat <gülüyor> diyenler oluyor mu Doktor Tahçettin? Valla e, pis pis sırtanlar oluyor. Bu da benim için hiç olumlu bir imaj yaratmıyor tabii. Ama neyse. Bunu bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Önce telefonun gereğini yerine getireyim de. Masaralı'nın sonunda Ankaralı değil mi? Tabii doğru. Hemen ekleyelim sitemize. Ayrıca, Ayrıca çıkışta da böyle. Fahir'i bekliyorum kapıda. O <gülüyor> <konu> hiç... <gülüyor> çıkışta <gülüyor> beklemeyin. Gelin radyonun önünden alın. Çünkü hatta ben sizi direkt evde bekliyorum hiç öyle şey yapmıyorum. <gülüyor> Artık ayrımız gayrımız yok. <gülüyor> İlişkiler böyle beslenir. Biriniz bir biriniz bir yerden alacak, bir ben, şey olacak falan filan. Ben de tatlı ben bir mı? pembelik oldu. Doktor Tacettin <gülüyor> Han Tatlı pembeliği bugün fizik tedavi çalışmasıyla biraz daha e, şöyle koyulaştırsak diyorum. Fizik tedavi dediniz yandan tedavi tip bir şey <gülüyor> mi? <gülüyor> evet evet sizin usul fizik tedavi. Peki efendim çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Tacettin <gülüyor> Bey kolay gelsin. Aynen hoşça kalın. Ay. <gülüyor> Güzel ya. Kamuya da açıldığına göre bu şey, görüşmeleriniz. Yarın öbür tamam. promosyon olarak da verebileceğiz. <gülüyor> neyi? Ne, neyi olabilir? <gülüyor> Bilmiyorum artık. E <gülüyor> hakikaten bugün verecek davetiğimiz var mı? Ha, e bakalım o zaman. Sen panoya bakacaksın dört gözle. İnşallah davetiye vardır diye. Günaydın efendim. İyi günler efendim, merhabalar. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Ulaş. Ulaş Bey mi? Evet, Ulaş. Peki Ulaş, ulaş Bey, siz de mi trafiktesiniz şu anda? Evet şu an trafik değilim ve sağa çektim şimdi. Dört İyi yaptınız. En güzeli yaptınız Ulaş Bey. Bir de evet, korneye basın da şanınız yürüsün Ulaş Bey. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Be. Ritimli Ulaş. <gülüyor> Peki Ulaş Bey hangi e, sanatçı var aklınızda veya grup? Çok başlı aslında. Kimse aklına gelmedi ama ben söyledim dedim madem. E, Ankara Turgut. Ankara Turgut doğru Başka? Başkan Ankara'da Namık var bir de. Ankaralı, paranteze alıyordu. Sincanlı vardı, evet doğru. Sincanlı bir vardı ama unuttum hocam. Oğuz Yılmaz, Sincanlı Oğuzlu diye mi geçiyordu? Ha evet belki o da o bir şey. Öyle mi? Hatırlamıyorum, ben de tabağa söylemiyorum. Valla şey de bekliyorum işte. Yani yakında e, hani... Otüden bir işte çıkar mı çıkmazdı? Artık bekliyoruz yani. Otüden ne kadar çok çıktı. Otülü Ege var. Otülü Ege var tabii. <gülüyor> Şimdi düğün sezonu açılsın, ben başlıyorum yani. Ya bu arada hepsinin de tabi ağ babası olarak Mehmet Demirtaş'ı da sayalım yani. Mehmet Demirtaş olmasaydı evet. de olmayacaktı. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben çıkayım. Yenilirce. Çok teşekkür ediyoruz Ulaş Bey. Var şu ife bir Mehmet Demirtaş getiremediniz yani. Düğün gecesi, gecesi aklımıza diye aklımıza gelmedi ve şu anda ki şey. ife i̇şte i̇şte düğün, düğün gecesi. gecesi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Olcun ben. Olçun. Olçun Hanım. Evet. İlk defa duyduk ismini ne demekmiş Olçun? Olçun e, her işi yapabilen anlamına geliyor. Öztürkçe. Şey rocker gibi mi? İnan öyle. Peki efendim. Aranan eleman. Valla öyle evet. Ne iş yapıyorsunuz Olçun Hanım aranan ee, eleman? E, ben bir sivil toplum örgütünde, Türkiye Eğitim Yeni Vakfı'nda e, eğitim parkı yöneticisiyim. Eğitim parkı. Evet. Nasıl eğitim parkı? Bu Benim askerde eğitim, eğitim. eğitim parkı var. Hadi bizim bildiğimiz işte buraya dokanmayın. Böyle olursanız bele bele olur diye. Bizde dokanım var. Her yere dokanım. Nerede bu A eğitim parkı oluşuyor e onu? Etime suttan. Ankara Etime Suttan. Hmm. Bizde gelebiliyor muyuz eğitim parkına? Valla çok sevinirim. Bizi de eğitir misiniz? Ne eğitimi Ne eğitimi veriliyor? Ee, i̇lk öğretim şu andaki çocukların Özellikle sosyal gelişimleri için Bir takım eğitim programları uygulanıyor Tamam bizim için biçilmiş kaftan diyorum Çünkü bizde yani eğitim seviyemiz O şeyde o <gülüyor> geliş, Geliştirmek <gülüyor> Ne var mesela bir iki örnek verir misiniz Ne var orada Orada ne var? Ee, mesela Düşünebilen Çocuklar diye bir program var. TÜBİTAN desteğiyle yaratılmış, revizyondan geçirilmiş bir program. Kariyer yolculuğuma başlıyorum diye bir program var. Kariyer olgunluklarını hedefliyor çocukların. Ee, i̇şte Çocuğun kendine ne? yolculuk diye bir program var. Düşler atölyesi var. Oyunlarla spor, basketbol, futbol. Ne oluyor? Kayıt mı yaptırmak gerekiyor peki öncesinde? Evet evet. Sadece çocukların 8 haftalık eğitim programlarını takip edebilmesi, ailelerinin getirip götürebilmesi gerekiyor. Yıl içinde de devam ediyor zaten. Okulları açılınca açılıyoruz. Kapanınca kapanmıyoruz. Yaz, yaz okullarıyla devam ediyoruz. Haftanın 7 günü açık olan bir alan. Çocuklar hem spor yapabiliyorlar hem eğitim programlarını takip edebiliyorlar. Peki Olçun Hanım araya adam soksak biz oradan bir sertifika alabilir miyiz Ali'ne? Aline. He he hiç Başım gitmeden. Üstüne. Başım üstüne. Hiç gitmeden diyorum oğul hanım. Çok, çok. Ee, olur olur olur canım o kadar. Biz zaten çıka vermiyoruz yani hani bu anlamda. Olur da... olur canım neyse artık. <gülüyor> tamam biliyoruz vermiyorsunuz da. Yani biz de tabii ki gerekeni yapacağız. <gülüyor> evet. Buyurun cevap alalım sizden oğul hanım. Ee, şey... Ben hatırladığım e, Karpiç'te böyle Cenk Sökmen vardı Sonra bir kaset falan da çıkarttı Şimdi İstanbul'da gerçi de Evet Cenk Sökmen doğru Cenk Sökmen birinin kardeşi olan mı? Türkiye'nin ilk zenci sanatçısı ha, Melis Sökmen'in kardeşi Sökmen'in kardeşi Cenk kardeşi Sökmen değil Kardeşi ya. Seyit Kökmen var. Seyit Kökmen tamam evet. Ha, onun onun familiyası. Çok bahedicem ama ha yani ne olduğunu tam bilemiyorum. Seyit Kökmen hanım söylüyor. Seyit doğru. Aa onun güzel bir şarkısı vardı ya. Ya evet. Maçka ha, şey... maçka ha. O mu güzel dedi? Ablası. Melis Sökmen işte Melis Cenk şarkı. Sökmen'i bilmiyorum ne şarkısı vardı. Olçun Hanım biliyor. Muhabbetli bir şi şarkısı vardı ama Muhabbet Bağı'na geldik bu gece olabilir mi? Yok o kadar eski değildi kendileri ama şu anı sıyamıyorum vallahi. Peki efendim çok teşekkürler. <gülüyor> Cenk Kolay Sökmen'i gel. de sayenizde ekledik sistemimize. Kolay gelsin size de. Bir sene aşkım. liste yapsak şu isim olmazdı Olçun Hanım olmasa. <gülüyor> <gülüyor> Her kategoriyi şey, döndür dolaş bu aklımıza gelmeyecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Berk. Berk bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk ben de İstanbul yolunun civarındayım. C Camınız Fah mı açık? Efendim? Grip olmuşsunuz. Boluda camı mı açtınız? Yok ha. Kapalı tamamen. Ses gelmesin diye dışarıdan trafik sesi her şeyi kıstım radyodan tutun camlara kadar. <gülüyor> Egzozu da içeri verdiniz anladım kendim. sizin ses gitmiş sizin ses. Efendim? Ya işte ben de onu diyorum. Kulak, evet, kulak yani kulaktan işte. kulakta tıkanmış. Tamam. Evet. Alalım <gülüyor> efendim ee, cevabınızı. Nasıl kimsenin bilmediği, Ankara'lı bir grup olarak Nekropsy'i söyleyeceğim. Nekropsy, ee, evet. Veterinerlik Ankara Veterinerlik öğrencilerinin kurduğu bir albüm çıkarmışlardı ama çok hatırlanmadılar ondan sonra da kayboldular, gittiler. Çok eski bir grup Nekropsy değil mi? Bayağı Evet. Bayağıdır var olan bir grup hakikaten. Siz Cenk hatırlamış mıydınız? Yok, hayır hatırlamıyorum sanıyorum. Peki Burada efendim. tam bir hatıralar geçidi yaşıyoruz şu anda Ankara'da sanatçılar da teşekkür ederiz Berk. Görüşmek İzmir. üzere. Güzel. Bence çok cek. Müteşekk. Benim. İşte Ersun. <gülüyor> <gülüyor> neydi o dizgi filmlerde? Ne demek ya? Ha, Evliya, Çelebi, Evliya şey var. Var. Çelebi ama haydızın adı neydi? Evliya Çelebi ve köyle an mıydı? Evliya Çelebi de yollarda. Yollarda mıydı? Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhaba. Ne oldu okullar tatil mi bugün? Yo değil okula gidiyordum ben de. Okula gidiyorsunuz. nerede okuyorsunuz efendim? Ben Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümde? Hukuk Fakültesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk, Hukuk Fakültesi. Fakültesi. İsminiz Peki. ne efendim? Ayşe. Ayşe. Neyle gidiyorsunuz? At arabasıyla Hanım? Yok yürüyerek gidiyorum. Ben yakın akılıyorum araştırdıklar. Topuklular mı geliniz bugün? Yoo hayır konversiyonun normal. <gülüyor> konversiyonun altına bir şey mi çaktınız? Ne öyle takırtıklık ses geliyor. Ya şey var tabanlık aldım çok rahatsız ediyor normalde. Yürüyüş için daha rahat oluyor yani ama onun sesi gelmiyordur. E Bu ne ses ya. var? Efendim? Siz yeri robot yeri insan mısınız? <gülüyor> Dizlerinizde falan problem var herhalde. Kilitlenmiş her birine. Küpe mi çarpıyor yoksa? Bir öteki elinize alır mısınız telefonu Ayşe Hanım? Tamam alıyorum. Bir, Bir alın saniye. bakayım. Gerçi öbür kulakta da vardı. Ya kulaklıktan dinliyordum belki o yüzden. Ha, bak düzeldi. Ya bak, bak gördüm şimdi. şimdi. Uzaklılık gibi oldu. Güzeldi, evet evet <gülüyor> şimdi. <gülüyor> tamam kapatabiliriz. Tamam konversisi geliyor şimdi. <gülüyor> Peki efendim hemen cevabınızı alalım Ayşe Hanım. O, ben Kerem Görsel diyecektim. Kerem Görsel evet, evet doğru. Cazpiyanistimiz. Sağ olun efendim görüşmek üzere iyi dersler. Çok Sen nereden biliyorsun Kerem Görsel'in O Bana bütün... Ankara sanatçıların listesi gelir muhtarlıklardan. <gülüyor> Kim ne işle uğraşıyor hepsini bilir. Kim taşındı? Kimin evi güney cephe? Günaydın efendim. Alo? Beyefendi radyonun sesini kısar mısınız? He, kıstım. İyi Dün yaptınız. görüşüyoruz? Ee, ben Çağlar Öztürk. Çağlar Bey neredesiniz şu anda? Ee, şu an İstanbul yolunda trafiğin içindeyim. Bu arada Daha deli olarak, gibi duran Berk var arabasının içinde. Biraz griple mriple ama ha geçmiş olsun diliyorum ona da. Peki efendim. Gidin yani, yanına biraz yarenlik edin sesini. Ya de. hakikaten. Biraz ne iş yapıyorsunuz Çağlar Bey bu arada? ben elektrik mühendisi. Verin elektrik bir şey kalmaz. <gülüyor> yani bir doktor falan olsaydın. Valla elektrikle de açılacak gibi değil işte tana tana gidiyoruz. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ee, Özge Fışkın. Özge, Özge Fışkın. Fışkın. Hakikaten ne havalıydı ya. Hiç ama Hala aynı havası var. Albümde de öyle sesini havasını ortaya çıkaracak şarkı bulamadım ben Özge Fışkın'ın evet, albümünde. Evet o Manhattan'da güzeldi. Manhattan'da güzeldi değil mi? Güzel şarkı lazımmış kıza. Sağlam şöyle bir sesini bağırtırsın falan. Peki İnşallah efendim. İnşallah ikinci kasetinde. İkinciyi artık. Öyle Kız geldi zaten? zaten. Kaç yaşına daha ne? ikinci kaset oldu ya. Olsun Fahir. Kutsi ikinci kasetin de ikinci kasetinde patladı. <gülüyor> Neden Özgün Fışkırı için o aynı şeyi? O da doğru şeyi. ya. O da doğru. Kutsi'nin de ilk kasetini bilen yok. Çağlar çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Oldu iyi günler. Oldu Çağlar. Oldu. Bu arada Oktay Demirci'ye en güzel cevabı vereceğim. Taka taka taka taka taka taka <gülüyor> taka taka. Ya Kutsi şarkı şarkı ilk şarkısı mı? kutsi dediğim takataka taka kutsi diye dinledik yıllarca. Takabum kutsi diye geçerdi. Hala Fifi kutsi de olabilirdi. <gülüyor> Çok ince bir çizgidi. Günaydın efendim. Günaydın iyi günler. Beyefendi cızır diyor telefonunuz o yüzden uzun sohbet edemeyeceğiz. Hemen cevabınızı alalım sizden. Bir evet. de adınızla beraber. Erdal ben Erdal Ezer. Evet. Başından beri izlemiyorum ama Füsun Önal. Füsun Önal tabii ki. Evet. Çok teşekkür ederiz Değil efendim. Da. Görüşmek üzere. Füsun Önal. Ankaralı mıydı? Aa muhtardan şey var ben sana <gülüyor> göstereyim ya. Ayrancı Muhtar Şimdi durumdan. o zaman Emrah'ın alıcı saniye çıkarken yanına alacakların listesi tam tamamlanmadan bir hatırlayalım Bizi belki istemiyorsun ama biz bu isimleri bu liste... görmek istiyoruz Yeşim diye. Salkım evet. i̇ster, i̇ster misin? Kabul ediyoruz. Cenk Sökmen e, 84'ü ne yaptın abi grup 84'ü? Şey sırasına göre gidiyorum otobiyografik sıraya göre <gülüyor> <gülüyor> Kronolojik sıraya göre mi yaptın? Olmaz Yeşim Salkım 84 Siz onu bir listeleye durun reklamlardan tamam. sonra Netleştirelim ve çünkü benim bu olduğu gibi muhtara geri göndermem lazım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Ne kadar hoş bir şarkıydı, gün bir şarkıydı. Modern sabahlara devam bir döşek ilerliyor. saat 9:40 ankara müzisyenlerini listeliyoruz. Telefonumuz 210 30 30 23 nisan'da Emre dolacı ve ankara müzisyenleri gecesine davet ediyoruz. 10. Oktu Sanat Festivali kapsamındaki bu güzel gece için davete kazanma şansınız var. Ve devam ediyor. En güzel tarafı da bu. Gelen cevapları listeledik biz bir. Heh, onu bir söyleyelim. Güzel ben. Oktay çok güzel. Excel okay, dosyası Onu alalım. sonra alabilir miyiz? Çünkü bir özel Aynen. bir görüşme var. Günaydın efendim. Alo. Merhaba alıyorum. beyefendi. Kime görüşüyoruz? Ben Kemal Aslan. Kemal Bey hoş geldiniz. Nerede hoş... şu anda? Evdeyim. Evlisiniz. Çıkmayacak mısınız bugün? Küstünüz mü hayata? Yani 2-3 ayda çıkmıyorum. Aa ne oldu ya niye? E, Güney cepheymiş. Efendim? Sırt çantama müzik dolduruyorum. <gülüyor> Peki efendim. Ha. Kolay gelsin o zaman. Şimdi 35 yıllık bir grup söyleyeyim. Evet. Davulda Emrah'ın alıcı. Gitarda Süleyman Bağcıoğlu. Basda Rahmetli Adnan. Partano Genesis Müzik. Grubun adı Pantero. Can Pantero jenerisi müzik Erkan yani Alıcı'nın bulduğu isim. Vay be çok havalıymış. E acayip 74'ten. Peki efendim 74. ne kadar sürdü sonra bu grup? Yani çalışmalar 10 mesafe falan sürüyordu. Kavga da ayrılıyordu tüm çalışmalar. 2 <gülüyor> yıllık bir masal oldu. <gülüyor> Anlarda yaşıyor. Peki efendim çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Oldu. Teşekkür <gülüyor> ederiz Kemal Bey. İyi yayınlar. Bu Paleste aslında bu grubun ismini söyleyerek o gece en güzel yerden şey yapabiliriz izleyebiliriz konseri. Yani, adı neydi? Partera. Kapı gene Partere aramadık. Celesiz. Ya Müzik. köpek geliyor ya son dakika gelişmesi geliyor şu kapıyı. <gülüyor> o kapı iki şey için. <gülüyor> şey ya köpek gelir ya son dakika gelişmesi. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba kimle görüşürüz? Bergüzar ben. Bergüzar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? E, İyidir Siz... bir şey ötüyor evde. Epeydir görüşemedik gene. Hakikaten öyle. <gülüyor> Şimdi ben arabadan indim okula geldim o arada söylendim bilmiyorum Sinan Özen diyecektim. Söylenmedi. Sen... Sinan Özen değil mi Ankaralı? E tabii TED'den mezun. Yani, ya, gibi. En yakışıklı sanatçılarımızdan biri. Son zamanlarda pek sesi çıkmıyor mısın hocam? Bil, bilmiyorum. Canım. O yakışıklılığı gençlere sormak lazım. Aslında ben baştan soruyor duymadığım için acaba sanatçı mı soruyorsunuz demiştim. Eğer öyle olsaydı seramik sanatçısı hamiyet Çolakoğlu'nu söyleyecektim medarı iftar mı? Bir günde o, gün o listeyi yapalım. Bir günde o listeyi yapalım. Ankara'lı plastik sanatçı mı? Artık her türlü sanatçı olabilir. Yazar, okur. Peki efendim. Sinan Özen'in nasıl bir lise hayatında olduğunu biliyor musunuz Bergüzer Hanım? Hiç bilmiyorum. Hani böyle mesela okula getirir miymiş enstrümanını çalar mıymış son derslerde <gülüyor> falan öyle bir şey. Enstrümanı ut değil o, miydi? Her... Tamam işte olsun. <gülüyor> Allah benim çok çocuklarımdan önce herhalde o. pek bilmiyorum hiç duymadım ben sonra basından televizyondan basından. falan geldi. Tamam, oldu. Çok, o, pek, oldu. çok teşekkür Size de evet. teşekkür ederiz. Afiyet olsun çay içiyordu Bergüzar Hanım bu arada. Arabadan indim dedi. Arabadan indim okula geldim. <gülüyor> Vay, ne uyduruyorsun? Ha? Vallahi çay içiyordu aç istesene sor. Açayım sorayım dur kapıyı açayım sorayım ben Efendim <gülüyor> sor ya <gülüyor> Kapıyı kapıyı açayım <gülüyor> Bu tarafı da Ali Sinan Özen'e sor Son derslerde variyete var Günaydın. Sevgili dinleyiciler Matrix gibi garip koridorlardan oluşur radyomuz Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz Serhat Özel Serhat Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Daha sonra tartışma olmaması için çay kahve bir şey içiyor musunuz şu anda ee, Çay içiyorum Çay içiyorum afiyet olsun Şekerli <gülüyor> <Çekersiz gülüyor> mi şekersiz mi Az şekerli. Az şekerli en güzel. Çünkü şekersiz bile daha güzel aslında. Çünkü şeker çayın tadını bozuyor. Evet. <gülüyor> Banıyor musunuz bir şey içine? Ee, i̇çine bir şey banıyorum. Ne, ne poğaça banıyorsun? Var, ne? <gülüyor> poğaça. Poğaça. Peki efendim. İğreniyor mu bazı arkadaşlarınız sizden poğaça? Çünkü ben de çok severim de bazı arkadaşlarım da eyy falan yapıyor böyle. Bazı arkadaşların dediğin ismi söyle Oktay? Çekinmeden söyle. <gülüyor> Banıyor mu? Öyle iğrenme var mı? yani poçaya bağlıdır sanırım. Yani e, bırakıyor bırakıyorsa. Hı. Kayşardı bana. Siz eylenmezler belki. <gülüyor> ne güzel. Keşke arkadaşım olsaydınız. Süleyman <gülüyor> efendim. Hemen alalım aklınızdaki ismi. E, birkaç tane var. Bir tane mi söylüyoruz yoksa bir, birkaç Bir tane söyle. Bir tane söyleyin siz bir bakalım. Tamam. Ee, Süleyman Bağcıoğlu var mesela. Doğru. Ee, o gece Deli herhalde görmeyeyim. 23 Nisan'da da sahnede olur Süleyman Bağcıoğlu. Umarım biz de e, gitarcı. Evet başka? E, Deli Gömleği diye bir grup vardı. Zakkum e, var. Zakkum var. Doğru. Kara Karakedi var. Yine yeni grup. Deli Gömleği eski grup mu? Deli Gömleği Ankara Üniversitesi'nden bir gruptu yine. E, Eskiydi. İstanbul'a meşhur olmaya gittiler ama e, birkaçı da arkadaşımdı. Hı. Ne oldu senin? Cemiyetle sonra? falan çalıyorlar şimdi. Hı. Evet öyle bir O enteresan bir grup ya. Cemiyetle Pişiyorum devam ediyor mu? ediyor ediyor yani demo üzerinde yani albüm yapamadılar da hı hı. öyle çalışıyorlar. Bence ama en bence... güzel isimli grup olarak şeye girdiler onlar. Bence de en iyi fan Türkiye'deki. Başka neler var? Pilli Bebek çalıyordu SSK'da ama o bilemiyorum hani Ankara grubumuydu. muydu? Eee Cem Adrian var. Cem Adrian var başka. Hep seni Sayit, Saidırdt'ın Ege başkası da söyleyecek şey var hakkında. Bir isim var o isim gelince burada şey yapacağım. Güneyce peşe çevireceğim programı. Çok teşekkürler efendim. Peki, iyi günler dilerim. Cem Adrian Edirneli değil mi ya? Ben de öyle biliyorum ya. Ankara'da sahneye çıktı diye şimdi. Bilmiyorum ben de. Hı? Şey düşün ben Lost'ta ada batıyor ya. <gülüyor> ne? Ada battı ya Lost'ta. <gülüyor> <gülüyor> bir Bir sikiyökün Egefe oldu. <gülüyor> Bir dakika ya. Lost'a adamı battı. Aha. Hadi ya. Sen 4 sezondur izlemediğin için hiç düşünebileceksin. Günaydın efendim. Alur. Bak ikinci defa ağlıyor bu. Bu sabah ikinci defa ağlıyor bu. Bir daha bir Sessizlik şans <Gülüyor> Umarım yaşlandığımda mikrofon karşısında olma. Hakikaten çok sıkıcı bir şey olacak. Çünkü radyoda da şeyimiz olur, ağırlığımız olur. Gene geldi falan diye arkadaşlar. <Gülüyor> Günaydın efendim günaydın bizi dinler misiniz tabi tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya ben geçen seferlerde bir iki defa böyle aramıştım Hı, e. yani diğer hatta bekliyorum ben ee, diğer, siz günaydın diyorsunuz diğer işte konuşmacı artık katılan kişi günaydın diyor ben oradan zıplıyorum kendi kendime konuşuyorum günaydın falan diyorum bir bakıyorum ben kendim konuşmuyorum orada başka birisi konuşuyor falan o sazanla yine düşmeyeyim diye peki Ve Elif Hanım e, şu anda neredesiniz Elif Hanım mı? Adam yine aynı hissi yaşasın diye. <gülüyor> Peki kim, kim isimli? Alper, Alper, Alper Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ofisteyim çalışıyorum. Ne işle ah. uğraşıyorsunuz Alper Bey? Ben tasarımcıyım. Ofisin bütün yükü sizin üstünüzde diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yok birçok insan. <gülüyor> Orada, Orada gülerden, görev paylaşımı <gülüyor> yapan arkadaşlar güldü. Evet. Alper demek iyi yatışta <gülüyor> ofiste <gülüyor> tamam. Sizin tam olarak görev tanımınız ne? Benim görev tanımım tam olarak grafik tasarım. Grafik tasarım. En iyisi mi yapıyorsunuz yoksa o gülen arkadaş mı yapıyor? En iyi ben yapıyorum. gülen iyi. arkadaş ne yapıyor? O da mı tasarımcı? O da tasarımcı. O da iyi bir tasarımcıdır. Siz mi iyisiniz o mu iyi? E... Bir tasarım işimiz olsa size mi giderim ona mı giderim? Ama telefondan radyoyu dinlemediğini falan düşünerek cevap verin. Rahat anda. olun. Rahat yani. olun. Tamam, rahatım zaten de. Sonuçta yani telefonu kapattıktan sonra var. telefonu kapattıktan sonra bu şovdu canım bu radyo şovuydu. Sen ne inanıyorsun falan dersiniz ona. Yok işte şöyle anlatayım. Ben evet. Bazı işler vardı. Yani bazı işlerde ben çok iyiyimdir. Bazı işlerde... İkiniz de tasarımcıyım diyorsunuz şimdi. Bazı işlerim var bunu? Mesela ilistirasyon mesela. İllistirasyon veya manipülasyonda ben daha iyiyimdir. Manipülasyon. Daha iyi bulduğumu düşünüyorum. Manyel'de kim daha iyi? <gülüyor> Arkadaşım Ma mesela böyle kurumsal çalışmalarda daha iyi. Evet yiyimdir. kurumsal kimli. Yani benim, benim fikrim siz tabii. Siz o. neyi manipüle ettiniz en son? Ben neyim? silkelemeyi siz mi yaptınız? Ne? Şu borsa manipülasyon işine. Yok. Yok Nedir yok. manipülasyon grafik tasarımda hiç duymamıştık daha yani, önce. Foto manipülasyon aslında. Hani bir fotoğrafı Manipule etmek. manipüle etmek. Mesela seçim meydanlarını doldurmak falan tipi bir şey mi? O tip e şey mi? Yani, Evet hani böyle adam der ya işte buraya şunu koyalım, buraya bunu ekleyelim falan. Ee, Ankara ben... uçuşa geçecek gibi. Evet. Peki. <gülüyor> Hemen alalım cevabınızı. Ben lise dönemindeyken bir grup vardı Ankara'da. Witch rap. Black metal yapıyorlardı. Aa duydum grubu. Galiba duruyor onlar hala. Hala duruyorlar ve çok hanik bilen iyi sağlam bilir onu Witch Rap. Peki efendim, çok teşekkürler. Değişince şu anda yayında zaten. Neydi adı grubun? <gülüyor> Witch trap? trap. Cadı tuzağı. Vay, Vay o anam Yanlış anam. hatırlamıyorsam. <gülüyor> Blind Black metale çok uzun zamandır şey ara verdiğim için. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fatih Efendi. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Çiftçiyim ben. Çiftçisiniz. Ankara'da mı yapıyorsunuz çiftçilik? Diyarbakır'da. Diyarbakır'da. Abi sizle daha önce konuşmuştuk evet, değil mi? Tabii Zenginliğinize yani, evet. Zenginliğinize hayran kalmıştık değil mi? Böyle dönüm dönüm topraklarınız <gülüyor> vardı sizin. 2000 dönüm müydü neydi? Kaç bin dönümdü? Ee, 2000. bin, 20, dönüm, 20 bin. Hayır bin dönüm bana ait. Ailemle birlikte 3000 dönümdü. Çünkü biz dinleyicilerimizin mal varlığından tanıyoruz. <gülüyor> Fatih Bey. O yüzden hemen yok şu anda. Seçim sonrasında bir artışım yok. Onu beyan edeyim. Hı. İsim bize hiçbir şey ifade etmiyor. Biz insanlara dönüm gözüyle bakıyoruz. <gülüyor> Ve araba modeli gözüyle bakıyoruz. <gülüyor> Buyurun efendim hemen alalım cevabınızı. İklim vardı çıkan bir grup vardı. Mezozoik. Mezozoik. Evet. Yaş, yaşlı amcalar yapardı. Yani böyle 45 yaş üstünde 5 kişidiler Şu anda hatırlamıyorum tam olarak ama. Grubun ismi de yaşlarına gönderme mi de acaba olabilir e, Cem Karaca işte e, Erkin Koray dönemlerinden kaldıklarını o zaman hatırlamayan bu söylediğim olay 96'da falan da hmm. 96-97'de Meza Zui 2'de ekledik <gülüyor> çok teşekkürler görüşmek üzere İyi, görüşmek üzere benim de bak eskilerden biri geldi şimdi aklıma bir grup böyle çok da güzel isim vardı ya neydi söyleyeyim mi onu da şimdi programın sonunda <gülüyor> söyle benim de aklıma bir güzel bir şey geldi e senin de vardı aklında işte Söyleyeyim. söylerse şey diyordun. faiz senin aklında söyleyemeyiz. Benim aklım bomboş ya. Dın yani. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Savaş Ferhat. Savaş Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda evdeyim. Neredesiniz? Ne Aa. yapıyorsunuz evde? Evde bir rapor yazıyorum. Ne tip bir rapor bu? Kendine rapor yazıyormuş. Doktormuş. İşimle ilgili diyeyim. Hmm. İşiniz ne o zaman Savaş Bey? Ben kameramanım. Kamera nasıl kırıldı onu mu <gülüyor> Aa biz sizin <gülüyor> işinizi tanıyoruz Savaş Ferhat. Nereden tanıyoruz? Beraber televizyonda çalışmıştık daha hani. önce. Çalıştık. Ha, tabii. Tamam varım. Ya bak oradan hatırlıyoruz. Sonra siz raporu mı verdiniz kendinize? Vallahi sorma evet ya bu işler böyle çek çek olmuyor biraz rapor yazalım. Bir raporla gidişatını değiştirebilir misin Türkiye görsel sanatlarını? Vallahi öyle olsa daha mutlu olurdum ama yine de çalışalım yani. Biraz sert ifadeler yazsanız rapora bizim hatırımızda. Ta, e, sizin de tabi tecrübeleriniz var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yazıyorsunuz mesela şu anda? Ya hani böyle şey mi? E, çekimden döndüğünüz çekim raporu gibi bir şey mi? E, e, bir yurt dışında bir eğitim semineri olmuştu. Hmm. E, yeni teknolojilerle ilgili onunla. Oraya gezmeye gitmediğinizi anlatmak için yazılacak <gülüyor> bir rapor yani. Evet yani zaten programı görünce herkes anlayacak. Saat 8.30'da başlayıp 11.30'da biten bir süreç. Nereye gittiniz? E, Almanya'da Babersberg Postdamşehir'indeki hmm. Babersberg stüdyolarına gittik. Ne güzel falan. Güzel miydi? Havalı mıydı aletler falan? Oo çok. Siz rapora ne yazıyorsunuz? Biz de bunlardan istiyoruz mu yazıyorsunuz? Zaten şey yani biz e, onları alacak durumdayız da en azından hani seçimi yapmak kolaylarsın diye e, işte yani o perspektive de dinleyebilir. Süper. Peki bir şey soracağız. Çok yavan bir soru olabilirdi. Bu kameralarda mesela hani fotoğraf makineleri gibi şey oluyor. Bunun bildiğimde özelliği var, şunu şu özelliği var falan filan. Kameralarda öyle mi profesyonel kameralar? tabii yani hani genel olarak amaca yönelik olarak e, özellikleri değişiyor. De, ben profesyonel kameraların özellikleri birbirine yakın olur. Yani genellikle profesyonel bütün cihazların tüm meslek gruplarında yani marka model çok fazla e, bir şey değiştirmez ama kullanımda hani ha. kullanıcılar arasında hani tercih edilir ama e, amatör cihazlardaki gibi işte şu markanın feyidir hani falan gibi bir şey daha yani iyi o... çeker diye bir şey yok yani, Hepsi... zoom, var, şey. yani tabii, tabii, tabii, zoom var diyorsunuz yani benim anladığım kadarıyla. Zoom var diyorsunuz yani. O zoomu varsa iyi. O, o kamerayı bırakmayın. Çünkü yani. mesela yakından çekmek istiyorsunuz. Yani, o zoom önemli çünkü. <gülüyor> Peki efendim anladım cevabınıza. Valla birçok şey var. Yani değişik müzik tarzları mesela bilmiyorum ben e, takip edebildiğim kadar fazla say, söylenmedi. Fazla Ankara'lıdır biliyorsunuz. Bu Noytener Ankara'lıdır. O Temiz Ankara'lıdır. Manga grubu Ankara'lı. Daha eskilerden bizim yaş kurumunda Cenk Eroğlu Birçok şu anda e, müzisyene Aranjörlük yapan Babası da müzisyen değil Tabii mi Cenk Eroğlu Ümit Bey e, Türkiye'nin en eski Ümit Eroğlu Türkiye'nin en eski müzisyenlerinden Yani eski derken görece yaşı olarak Ankara'daki stüdyosu biliyorsunuz e, Türkiye'nin en eski stüdyolarından Oradan kimler geldi kimler geçti Hatta Akay, şarkı da orada kaydedilmiş Pamela, Pamela doğru e, olmak e, Evet orada Arslan yapar, Tüzmen Ha! vallahi kardeşi, bravo. Kardeşi. Aklımdaki... Alper Erinc, Barlas Hı. Hı. bunlar şu anda işte Temaman'la falan çalışan Şemdan Ferah Özlem Tekin de Ankara'dan hep geldiler geçtiler ama hani Ankaralı değillerdi onlar ama Ankara'da yaşadılar. Ankara'da çaldılar söylediler. hepimiz seyrettik. Peki efendim. Çok teşekkürler. Listeğimize evet. kalabalıklar. Unutmayalım o da çok etkili bir gruptu ama fazla parlamadı fakat gayet sıkı bir gruptu. Hangisi? Labirent labirent. Beyefendim çok teşekkürler görüşmek Olay üzere yok. kolay Vallahi gelsin. Belgesel Tüzme adına dönüverdi bir anda. Tüzmenin hikayesi çok acıklıdır ya biliyor musunuz onu siz? Ben Tüzme Tüzmen ilk başta Tarkan olarak çıktı piyasaya. Tarkan çık, Tüzmen, mı? Tüzmen T'dir ya bu. Hmm. Tüzmen T'nin Tüzmen T'si Tarkan. Biliyorsunuz Kürşat Tüzmen'in de kardeşi ya Tarkan Tüzmen. ile çıkmak zorunda mı kaldı? Tarkan çıktıktan sonra tam gazete çıkaracakken Tarkan çıktı. Ve patladı. Bak, Ve patladı. Mi? Ondan sonra Tüzmen T olarak yoluna devam etmeye çalıştı ama bir noktaya kadar alındı. Büyük talihsizlik. Günaydın, günaydın efendim. Talisizlik. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat. Murat Ulus. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu an araba kullanıyorum. Batı kent -Ostim arasındayım. Lüks bir araba galiba. Hiç motor sesi falan gelmiyor. Evet şimdi sağa çektim yani durdum konuşmak için. Onun da etkisi var tabi arabanın lüks. Var tabii, evet çok sessiz o yüzden. Durunca çok sessiz bu araba. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ee, Anoreksia diye bir grup vardı. Anoroksia. Anoreksia. Anoreksia. <gülüyor> Anoreksia. Aha. Metal grubu mu? <gülüyor> evet metal grubu. Progresif yapıyorlar daha çok sonra hemen hemen dağılmaya yaklaştılar. Şimdi birkaç üyesi Ominous Grief diye bir grup kurdular. Hatta sizler radyonuza falan da konuk oldular. Hmm. Ominous Grief'i bilirseniz belki İstanbul'a gittiler işte albüm yaptılar falan. Ama Ankara kökenlileri grup. Devam ediyor. Peki efendim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi metal grupları akılda kolay kalacak isimlerden uzak duruyor. Çünkü öyle metalde öyle bir şey var. Ne? Ya çok kolay bir isim olacak ya da çok zor bir isim olacak. Meraklısı dinlesin en havalısı da nasıl okunduğu tartışılan grup isimleri. Mesela Sepulcher dinliyorum diye dolaşıyorsun. Sepultura'dır onun adı deyince o grubun kıymeti bir anda artar. Mesela Delicate mi Delicate mi? Uygun gibi bir Onaki şey. gibi bir şeyler. Ha. Queen Strike nasıl dinleyici? Yani bazı isimler de o yüzden kaybediyorlar işte. Albümünü istemeye utandığı için insanlar dinleyemiyor hiçbir zaman. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eylem ben. Eylem Hanım Ankara'nın eski rockçılarından eylem mi yoksa? Yok. Nerede? Nerede? Zaten ben de sesinizde bir hanımefendilik var diye <gülüyor> Yetişemedim ben. Yetişemedim. Kaç rak... yaşındasınız Eylem Hanım? E, ben aslında 33 yaşındayım da ben Ankara'ya geldiğimde rakçı yaşımı geride bırakmıştım. Yani, Direkt diplomat bak... olarak mı geldiniz? <gülüyor> ne zaman geldiniz Ankara'ya? Kaç <gülüyor> yaşındaydınız? üniversite için geldim. Ne yapar o zaman? 18. Ya 18'de. 19. E tamam tamam rakçı dönemine gelmişsiniz işte. Diyorsunuz. Diyor demiyor öyledir yani bu. Şimdi... Ama ben üniversiteye geldiğimde başka tür müzikler dinlemem gerekiyor yargısıyla hmm. geldim. Ne Spice Girls falan mı dinliyordun? Yok. <gülüyor> Şimdi kızların şöyle bir şansı var onlar saçlarını erken uzatabildikleri için üniversite zamanında rockçılık hevesleri ortadan kalkmış olabiliyor ha. ama erkeklerde evet. şey oluyor dal saçı yeni uzatacağız rockçılığa yeni yaşayacağız durumu kesinlikle oldu. onu diyordum. Hani bir gotik dönemi lisede bırakarak böyle yüzükler siyah, ojeler siyah, işte göz makyajı hallerine orada bırakarak hiç siyah makyaj ver. yapmadınız mı o dönemden sonra? hiç hiç, hiç. özel bir insan için mi? Hiç, hiç hiç özel bir insan istese? Ne? <gülüyor> yapar mısınız? şimdiki aklım olsaydı yaparım der misiniz? <gülüyor> ne bileyim ki yaparım herhalde <gülüyor> <gülüyor> hemen iki Saaretsiz. hakikaten çok ısrar etmedik ama bence sizin de aklınızda bir köşede duruyormuş gerçekten ısrar eden biri olsa mutlu olacaksınız demek eyle Eylem Hanım. o zaman bugün ilk iş bir siyah ojeleri alalım Konvers de lazım ama. Tamam vers yani, de dinleyeceğimiz var. <gülüyor> Ondan isteriz en kötü denemek için. Derste olacakmış. <gülüyor> ayağından alırız. <gülüyor> oldu. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Yahya hmm. daha iyi. E minor. Yahya daha Evet hakikaten de. Evet. Kamil erdemle falan. Asya evet. minor diye geçerdi bizim. Bak Asya bak diyor. şimdi A e, G. E, canım o da Asya diye yazılmıyor ki. A S I. Diye ben de o tutuyu izlemiştim o adam. Ne havalı adamdı ya. Öyleydi. Tenedos da çıkardı. Ne oldu şimdi? şimdi nerede acaba Yahya Yahya'daydı? Devam ediyorlar yani işte Ne haber var. vermiyorlar? Ee, konserleri falan. Ankara dışına çıktılar tabii. Ankara'da sahne aldıkları bir yer yok bildiğim hmm, kadarıyla. Çok... Peki efendim çok teşekkürler. Yani Görüşmek üzere. Yayınlar. Kaldı bir dakikamız yani programımız bitti. Kaldı falan demeyelim. Ya yani? Mustafa dedi vardı. Ya. Mustafa dediği hiç kimse söylemedi ya. Tabii ya Vedat sakma. <gülüyor> Mustafa Haddedi. Mustafa Haddedinin şu ıslıklı bir şarkısı vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fahir yapma çenen çıkıyor. Telefonu sonra telefonumdan kapanmış. Çıksın, Hemen tarihli ismi açıklayalım. Radyo ve ismi... Ankara Müzisyenleri Gecesi'ne davet eden dinleyicimiz. Bu listeden bir ad, ad, ad, ad söyle senin aklında kalmamıştır. Çabuk söyle. Hatırlamadıysa <gülüyor> nasıl isim söyleyecek fayis. Yani isim mi? kalmamıştır, gruplar kalmıştır. Ha, grup ismi söyle diyor yani. Grup ismi söyleyeyim. Ee, ne söyleyeyim? Yahya Daday. <gülüyor> Çok güzel. En son söyleyen sana <gülüyor> hafızan biraz şeydir. <gülüyor> İyi o zaman tamam eylemi onu... mi verdik o zaman eylemi verdik Tebrik <gülüyor> ediyoruz elemanım sizi son aramanın avantajını çok güzel şekilde değerlendirdiniz Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız modern sabahlarda Güzel geçsin pazartesi gününüz Hoşçakalın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın